sürekli getirir diyoruz. Ve en son son ne zaman olur? Yani ahiretten meseleleri okuduğunuzda artık zihandan en son çıkan insan olduktan sonra kümürleşmiş taşlaşmış Artık onları alıyor Allah Hazretleri abi hayat suyuna koyuyor ve onların alınlarında Allah'ın azapları yazıyor. Şimdi Allah hepimize merhamet etsin. Her ne kadar ayetlerde bunun gelse de günahları ve sevapları eşit olan insanın tipini onlar o meydanda kalanlar değil. Çünkü cinnet kulağın koruyucusudur bir eti mesabesindedir. Allah'a hazir ve böyle amellerimize çok dikkat etmenizi kendisinden korkmamızı ve hesabını veremeyeceğimiz işlerden sakınmamızı bize tavsiye ediyor ve emrediyor. Allah bizi o insanlardan kılsın. Allah'ın izletini, şerefini her şeyin üzerinde tutan sanma kullardan eylesin. Amel defteri önünden verilen Hesapsız cemeze girenlerden miylesin? Ama muhakkak ki yaşamış olduğu ortam, yediği, içtiği, insanın dünyaya karşı nefsi, pek tef peklenmeyi sevmesi, yetişme tarzı veya herhangi istek ve arzuları, kişinin birçok ufak olsun, kişilere karşı olsun, Allah'a karşı olsun birçok işlemiş olduğu günahlar vardır. Allah sizleri menfiret etsin. Nefsinize bırakmasın. Muhakkak ki hesapsız cennete girecekler olduğu gibi birçok günahı dederinin çektikten sonra girecekler de var. Onun için Sünnetin Sünneti adında kalbinde harbal dağınası kadar iman bulunan insan cennete girecektir. Bu meseleye böyle bakmak gerekir. Ve en son bütün herkesin işlemi bittikten sonra melekler diyor alacak kuş şeklinde ölümü diyor sürükleye sürükleye arak madame getirirler ve diyor onu orada bir buradan kesilir gibi kesilir diyor ve artık bundan sonra ölüm yok ölüm yok ölüm yok diyor eğer hakikaten ölüm olsaydı cennet bittir sevinçten Hakikaten ölüm olsaydı cehennemliklerde kahrından ölürdü diyor. Artık ondan sonra cennetlikte, cehennemlikte ebediyelik oluyor ve artık ikisi de ebediyelik yaşamaya devam ediyor. Şimdi gelen bu. Kimse meydanda kalmıyor. Zaten Mürtezilen'in çıkması buradan. Onlar meydanda kalanlardır diyor. Kalmıyor. Şefaatle alakalı meselelere bakarsanız sorun ee, çözülür bilmiyorum anlatabildim mi Bu cevap yeterli mi yoksa daha ahirete imandan almamız gerekiyor ben son kısımdan aldım sesim geldi değil mi yani hiç kimse ortada kalmıyor yani hani var, kimse var. Hayır işte. hiç kimse ortada kalmıyor Tabi, ahirete iman konusun sesimi etmiyorsun Allah korkusu her işin başı her işin başı Allah korkusudur Allah bizleri menfiret etsin Allah'tan korkan neden korkar? hiçbir şeyden korkmaz ah onu yakalaya binsek tabi bu ceva olma hareketlerine bilinlerine amellerine çok dikkat etme. hakikaten güzel olay bu. mesela Allah kendilerinden razı olsun bir seferden gelirken sahabenin bir tanesi böyle mağaraların olduğu bir yerden geçiyor her taraf çular akıyor yeşillik, çimenlik Ey Allah'ın Resulü diyor Bana müsaade etsen de Ben burada konaklasam Burada yurt edinsem İşte şu sulardan içsem Çünkü verimli toprakları eksen Şu inlerde de kalsam Ve Rabb'imi zikretsem diyor Yani ıssızda kalsam Allah Resulü'nün selatü ve selam ona Tercihi kendisine bırakıyor Ama şöyle diyor Senin insanların arasında kalmıyor onların eziyetlerine sabretmen, iyiliği emredip kötülükten mehretmen, senin için çok daha hayırlıdır diyorum. Allah bizi böylelerinden kılsın. İmzivaya çekilme, kabuğa çekilme, insanın kendisine dahi yetmeyecek bir imana düşmesine sebep olur. Halk içinde durma, onların eziyetlerine katlanma, onların sıkıntılarını görme, onlara iyiliği emretme gücünü de sana verir bir ortamını da oluşturur. Ama onlardan uzak durma kişinin kendini sineye çekmesi hem kendisini kadalaştırır hem de şeytan tek kişinin beraber olur. İstediği gibi beni yönlendirir, Sen ağasın, sen paşasın diye böyle diye cehennem kütüğü olarak Allah muhafızı. Bakın akşam zannedersem Musa kardeş de o rüyadan rahimin rüyasını anlatıyordu sesim geliyor değil mi o rüyazı salimde gelen ifadeyi hatırlarsanız dört kardeş cihada giderken kız kardeşlerini bırakacak emin kimse bulamıyorlar Tecavüze uğramasından korkuyorlar rahibe getiriyorlar rahipse tamamen kendisini ilgilaya çekmiş, her türlü mefsani duygulardan arındırmış, çok az yiyen, az uyuyan ve tamamen Allah'ın zikriyle uğraşan birisi. Kabul etmiyor. Biz gör, senin gör, bulunduğun yerin karşısına bir ev yapalım, işte kapısı örelim, altından bir delik koyalım, işte ona yemek verirsin falan filan derken, Adamı ikna ediyorlar. Yani şeytan tek kişiyle her zaman oynar. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Rabbim dinini öğrenip yaşamayı anlatmayı ve bunun karşısındaki gelecek bela ve musibetlere karşı bizlere sabır versin. Karşılığında da cenneti nasip etsin. Sadıklarla birlikte kılsın bizlere. Hayırlı dostlar versin hayırlı arkadaşlar ama bu tarihde de dediğiniz gibi hakikaten bulunan ortan yenilen içilen bir şey insanı hakikaten etkiliyor düşünün köyde yaşayan bir havasabı olur diyor hakikaten şehirde yaşayan hele hele dünyanın gibi Avrupa'yı gören birisi götürün köye Yaşayamaz bu adam orada. Çünkü bir medeniyet görmüş. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, halatı sormayı birçok şeyleri çözmüş birisi. Aleyküm selamlara Böyle birini götürü köye koyarsanız aynı bir adamı alıp bir hücreye atmış gibi olursunuz. Tabii. Çünkü köyde yaşayan kendileri bile kaba saba değildir. Ahlaksız demiyor bak hadis-i Buna çok dikkat edin. Kaba sabah olur. Aynen bir bedevinin mescide geldiğinde, devlettiğinde, e, o bebeğinin kötü bir şey olduğunu akıl edememesi var ya, aynen bunun gibi. Anlatabildim mi? Eğer onun kötü bir şey, e, hoş olmayan bir şey olduğunu bilse, hem de mescide devlet eder mi adam? Yani yaşantısı bu adamın o şekilde yaşıyor. Oradaki sahabelerini uyarmaya çalıştığında, bakın Allah'ın Resulü, Aleyhisselatü Vesselam bırakın bir adam işini görsün. Eğer hakikaten Peygamber onun o adama göre münker olduğunu tespit etse bir peygamber münkeri bırakın yapsın, işlesin değil mi kardeşlerim? O adama göre diyorum bakın. Adam kendisini tartaklayanlar, engellemeye çalışanlar olduğu halde bırakın adam işini görsün dediğinde işine devam ediyor. Ve akabinde sınav, akabinde bir kola su istiyor. Oraya döküyor. İşte bunun kefareti budur diyor. Bakın arkasından ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin. Müjdeleyin diyor akabinde sizin diyor benim misalimdir. Soğuk bir gecede haşereler ölmesin diye ateş yakan adamın misale benzetiyor. Çok ilginç bir benzetme. Çok ilginç. hakikaten üzerinde düşününce salim kafayla düşünen anlıyor. Adam diyor ateş çıkar. Haşereler Dönüp de ölmesin diye. Bunlar ateşe doğru gider diyor. Burası çok önemli. Ben sizin diyor kemerlerinizden tutmuş çekiyorum. Sizse hala ateşe gidiyorsunuz diyor. Allah bizlere manfiret etsin. Hakikaten insan şöyle bazen düşündüğünde kardeşlerim. Bu kadar nasihat dinleyen bizler. Bu kadar nasihati okuyan bizler o kadar hayatları okuyan bizler ki peygamberlerin hayatlarını kemerlerimizden tutup çekmesi gerekmiyor mu bu ayetlerin bu hadislerin bu yaşantıların ama ne gitmezse sanki ateşe doğru gideriz kemerimizden tutup çekilse bile tamam biz müslümanız ki çekilmeden ben bunu yoruyorum Bunların hala gideriz yine davette ehliyetli olanla olmayanı anlatırken Aleyhisselatü Vesselam bir adamın diyor devesi kaçsa onu yakalamak için peşine gitse etrafındaki insanlar diyor ona yardım için diyor peşinden gitse o deveyi diyor daha fazla kaçırmaktan başka bir iş yapmazlar diyor hani bazen birisi bir odaya gelir kasıtlı kasıtsız bir soru sorar da Herkes bir şey der ya, işte diyor, adama bıraksalar diyor, o devesinin huyunu bilir diyor. Onun hangi otu sevdiğini, neden hoşlandığını bilir, onunla onu kandırır ve verir diyor. Ama diyor ona yardım etmek isteyenler diyor, onun peşinden geldikçe gürültü yapar ve hayvanın o menzilden uzaklaşmasına sebep olur. İşte sizinle benim aramdaki misal budur diyor. Ben bazen derim ya müftüler çoğaldı derim. <gülüyor> Müftülerin çok olduğu yerde konuşmak bize düşmez derim. Bunun için diyorum işte. Halbuki bu adamı anlamışım derim. Bırak ben anlatayım. Ya da halde bunu sanırım ben. Yahut, duvarın bir şey bir iki cümle yazmıyor değildir. Değil nedir? Hayırdır Mesut kimselam verdi? Gayrıpten selam mı aleyhisselam? Tamam. Hakikaten çok ilginç şeyler var. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ebu kitabı Cihat bu. Bir sefer esnasında bir sahabenin kafasının yarılması ve akabinde ihtilal olması var. Aleyhissalatü yani vesselam diyor, maslahat gereği bir tarafa gidiyor. Namazın vakti geliyor. Namaz kılacaklar. O sahabe bana ruhsat yok mu diyor. Herkes diyor ki sen ruhsat edeceksin. diyor. Adam ruhsat ediyor. Yalık olan yere şu gidiyor ve ölüyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde durumu kendilerine anlattıklarında bakın diyor? Onu öldürdüler. Onu öldürdüler. Anlat da onları öldürsün diyor. Cahilliğin şifası sormak diyor. Sorsalar diyor. Buraya bez koyar. eder. Yenini yıkardı. O yeterlidir demek ki verilen fetvanın yanlışlığı ona karşı söylenen sözün ve ağırlığını getiriyor. Onun için daireme de gelen bir rivayet var kardeşlerim. Allah bizlere yardım etsin. Biz seçmesinden bizleri korusun. Şeytanın ilmasından şerrinden bizlere Rabbim korusun. Dülerek diyor fetva vereyim ağlayarak cehenneme girer diyor. İnanın bazen insan okuduğunu bile aktarmaya korkuyor. Ama o kadar güzel bir denge var ki bu vahide Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi kim diyor saklarsa diyor. bize bu tehdit olunca e, insan bazen bocalıyor. Anlatayım anlatmayan, Anlatmayayım mı? Konuşayım mı? Konuşmayayım mı? Bir bakıyorsun, sefer bir sefer her kim bir mümkün görürse, onu bir Bu da imanın neredeydiğini gösteriyor, o zaman Bismillah deyip devam ediyorsun. Ama hakikaten insanın anlatmakta sıkıntı duyduğu, korktuğu çok mesele var. Benim hakikaten var. Çünkü toplum konuşmaktan aciz olmuyor. Mesela şöyle bir ortam var. toplandığında kimse kimsenin adını bilmez, memleketini bilmez, kaynaşmak nedir bir şey yok. Selamünaleyküm, aleykümselam, hoş geldiniz, hoş bulduk. Nasınsınız, inanırsınız belki bir kelime yok. İnsan belki e, sormaya da korkuyor Hemen sonra hiçbir şey yok. Hastanelerde bir de okulmuş yanlışlıkla veya bilerek veya artık Sakarca diyorum. Bir o da beni atmışsa tamam. Müslüman düşman artık. Maalesef. Hayraşma bu değil kardeşlerim. Ben bir Müslümanın her şeyini tanımayı severim. O da beni tanısın. Sevgi, muhabbet, doydu var. İnsan beni tanımazsa, yaşantısını bilmezse nasıl ona güvenir? nasıl ondan ilim olur? E oğlum nasıl gidip kızılış düzen nasıl isterim internetten ben tanıyordum <gülüyor> Selamünaleyküm, aleyküm aleyküm selam hoş geldin hoş bulduk nasılsın iyi misin tanışma değil tanışma değil bir gün Faysav'da hiç daha görmedim birisi sohbet var telefon etti bir hafta falan aradı Selamünaleyküm, aleyküm İsmi ben de bende sarklıksın kardeş dedi ben de sizin sohbetlerinizi dinliyorum evet benim 3 tane oğlum var dedi bir Allah bin İslam'a başlasın yok yok yok hakikaten bu arada memnun oldum hakikaten de yani Müslümanım bugün anlattığım sohbette burada o arkadaş eee şey anlatmışım... Ee, Ebu gelip Fırat'ın annemizi istemesi var biliyor musunuz? İmenin onun naklettiğim... Kızım küçük diyor... Ömer geliyor istiyor... Küçük diyor... Ali geliyor... Hemen nikanı kıyıyor... Ondan sonra birkaç vakıa daha anlatmışım... Ee, Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'yı Ebu e teklif etmesi... Yanaşmaması... Osmana teklif etmesi, yanaşmaması ve sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şikayet etmesi onlara kızımı verdim de almadılar, teklif ettim de kabul etmediler, deyip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın da ona e, sana onlardan daha hayırlı bir damat ve onlardan daha e, hayırlı bir kahiyet edersin seviniyor şey mu diye deyince Ömer şöyle ayarlarında sunu deyince kızı haksa dünürce oluyor. Aleyküm selam Hoş geldin. Böyle bir konuşma yapmışım. Aslında hatırlamıyorum da yapmışım. Yaparım. Sözüm, masrafatım görüyor bazen bu örnekleri görüyor. Arkadaş telefonunda arkadaş dedi tanıştırayım. Kendisi Ankara'lı olur. Yani Ankara'da nişanlı olduğu için görüyor. Ben belki. İngiliz olur, zayıf. Adana'da bir dershanada bir İngiliz öğretmeni yapar? Sessizdir, sakindir, konuşmayı sevmez, dinlemeyi sever. Güzel bir geyiğişiyor vardır Hep kibar eder Kumludur. Rahmetli mi? Silastırıcı, aslan ama bit artık, mekanı kıldığımız için. Sivas herhalde kapandı bin memleki bilir de orada da kapandı bana <gülüyor> Arkadaş diyor ki Kayser'den hemen ben de bir 3 tane almalıyım. E, Almanya'dan mı bağışlasın? Kardeşti bu belki telefonda bu işler olmaz ama Allah'ın annem dedi. Onun neresi dedi ben, de diyor, ben de diyor hangisini istiyorsan oğlumu yaşa oğullarından bunu ne senin dilimi istiyormu? Ya, <gülüyor> Allah Azze ve Celle dedim Sizin gibi dünyanın, sizin gibi bir insan vardı. Akıl geliştirmek istiyorum <gülüyor> Ben bunu aldım. İlk defa böyle bir telefon aldım yani. Adam hiç katil Şimdi kredi oturamadı, sabah öyle hadisinden geldik ya buraya. Ne var şimdi dedim sen hiç şehre çıkmadın mı? Adam ben köyde kalmayı seviyorum dedi. Ya sen dedim olacak işi de bozarsın doğuslu bulunan dedim. Ya ne olacaktı ya hemen bir şimdi işte dedi. Ben dedi hemen arabaya at ver, üç oğlumu verdi. Gelin misafir edelim bakarsın dedi. Ne var kardeşin bak bir kelime <gülüyor> etme dedi. Allah sana da hayır ihsan etsin. Bana da hayır ihsan etsin. Hakikaten böyle insanlar da var. Köyde oturan diyor, kada sabah olur diyor. Avcılıkla iştigal edin diyor, kafil olur. Yurdumluğunuz da olur diyor. Allah bizlere manfiret etsin. Hakikaten görünen ortam, yaşanan ortam, e, insanın karakterine, konuşmasına, beşeri münasebetlerine o kadar yansıyor ki. Arkadaşı kınadığımdan veya şey yaptığımdan değil, takdir ettim hakikaten. Bunu bir şehirli yapamaz. Bir şehirli yapamaz. Araya 50 tane aracı koyar, söylediği bile 50 takla atarak gelir sana. Yani bir gülcülük meselesi bile olsa 50 takladan sonra gelir artık yenide tanımaz o taklama, taklayı. Ama hakikaten adam direkt dinleyici oldu. <gülüyor> Daha evde ikilerin söylemiyordum. Yani, Allah yardımcımız olsun. Düşünün. Peygamber aleyhisselamın kardeşlerim. Bu helallaki haramdaki sözüne bakın. Helal de belli haram da belli. Diyor. Bakın bu kadar önemli mesele ki belki de bu hadisi her gün her gün anlatmamız gerekir. Kim diyor bu ikisine dikkat ederse dinini ve özünü korur diyor. Kardeşlerim bu iki, iki özellik, iki maziyet e, hepimizin değer verdiği, önemsediği meseleler değil mi? Kim dinsiz olmanı ister? Erkek olsun kadın olsun kim yanlışı olmanı ister? Bakın helala ve harama dikkat eden bunun ikisini korur diyor. İnanın bunu aklında tutan insan helale ve harama çok dikkat eder bir insan gelinin gözüldüğünü hissediyorsa hayasının kaybolduğunu hissediyorsa yediğinde içtiğinde arasın arkadaş başka hiçbir yerde aramasın başka hiçbir yerde aramasın günündeki eksikliği hayasındaki eksikliği hisseden bir insan veya karşındaki bir arkadaşında bunu hissediyorsan hemen bu hadisi hatırlat çünkü helala belli Haram da belli diyor. Bu ikisine dikkat eden dinini ve özünü korur diyor. Allah korumadan eylesin. Tadını oradan çıkarmasın. Ne zaman ki burada bizim kalbimiz bir şeye meyletti bakın hemen hadisine kalbına geçin. Ama geçmeden bu baştaki cümleyi yakalamamız gerekiyor. Helal belli, haram da belli diyor. Bu ikisini dikkat eden dinini ve özlini korur diyor. Ve akabinde şüpheli şeylerden sakının diyor. Şüpheli şeylerden sakının. Peki şüpheli şeylerden kim sakınır kardeşlerim? Helal ve haramı ayırt eden, helala ve haramı çok dikkat eden ancak bunu başardıktan sonra Buraya anlatabildim mi? Hadisi kelime kelime gitmek gerekiyor. Helal ve haranı halledemeyen bir insan Allah aşkına şüpheli şeyleri halledebilir mi? Soruyorum. Halledebilir mi bunu? Mümkün değil. Bu mümkün değil. Çünkü adam gününü koruyamamış ki. Gününü koruyamayan bir insan Nasıl olacak ki şüpheli şeyler ayırt edebilsin? Bu mümkün değil. Allah bizleri manfaat etsin. Allah yolundan ayırmasın kardeşler. Bunun da misali diyor bakın. Bu kadar güzel bir misal ki inşallah Rabbim yakalamayı nasip etsin bize. Çobanlık yapan onlar herhalde bunu. Bunun da misali diyor. Abi bir çobanın koyununu otlatırken yasak bir koyunun etrafına yaklaştırması gibidir. Diyorum. Şimdi çocuklarında 3 sene falan koyun gittiğim için 6-7 sene yet bittim 2-3 sene koyun gittiğim için iyi bilirim koyunları var ya kardeşlerim bir tarlaya doğru yaklaştır bittiği için bir tanesi diyemezsin tamam Yüzü artık ne yaparsan yap döpen mi kızan mı kendi kendini mi görün ne yaparsan yap bir tanesi gitti mi gitmiştir bir tanesi gitsin tamamdan aşağı atlasın hepsi birinden peşinden atlar lan bu atla bu inek öyle değil inek farklı koyun böyle verilen o unu da koyundan bakın dikkat edin yukarı tutuyor <gülüyor> ki hayranmış bir zaman çok yağmur yağdı. bir sel gelmişti dağda. O günkü kaydırlandı. Geldi ki, koyunların bir kısmı bir tarafta, bir kısmı bir tarafta kaldı. Kimse yok. Koyunlar öbür tarafa geçmeye çalışır. Karşıdan bir sürü daha şurada gelir. O selin ortasında, derenin ortasına durdun. Koyunları teker teker bir tarafa geçirdim. Yoksa sele kapatıp gidecek. Aptalarlar. O kadar yürüldüğümü hatırlamıyorum başka bir zaman. O kadar da üzüldüğüm. Üç tane koyun selde gitmişti. Ben 136 koyunum vardı. Hemen hemen hepsinin adı vardı bende. Hepsini adı severdim. Hakikaten koyunların mantığı yok. Mantığı yok. Biri gitti mi hepsi giderim. Onun için aynen yasak bir korunun etrafında otlatmış gibidir. Yani haramlara yaklaşmaz diyor. Ve dikkat edin Allah'ın haramları var. Allah'ın haramları bir Koruların yasaklarıdır diyor. Ve hemen akabinde bakın işaret ettiği bir yer var. Neresi? Vücutta diyor, Bir et parçası var. Bu güzel değil mi? Ne güzel diyor? Gözün tilki gibi sağa sola bakmıyor. Ne namazdan o başka bir yerde? Niye? Çünkü mühim erkeklere söyle. Gözünü haramdan sakındırsınlar ayetini görüyor. Niye? Mühim kadınlara söyle. Gözünü haramdan sakındırsınlar diyor. Düşünün. Hiç doyden çıkmasa bile bir kadın. Hiç çıkmasa. Kapalı kapılar ardında bile kalsa bir televizyon illetine bakmakla bile kör köreltebilir mi? Bu mümkün değil mi? İblis hiçbir şeyi boş bırakmamış bakın. Ayet sadece erkeğe deniyor. Kadına da. İkisine de. İkisini de gözlerini harama dikmekten haram kılıyor. Allah bizlere merhamet etsin. Nasihatları tutanlardan eylesin. Göz çok önemli kardeşlerim. Sonra dilde düzeliyor. Kulakta, bütün yomuzlarda. Demek ki helal ve harama dikkat etme kalbin de sıhhatli olmasına sebep oluyor. Şüpheli şeylerden uzak durmaya da sebep oluyor. Demek ki bütün vücudu tetikleyen yer kalp. Dikkat edin. Bu et parçası kalptir diyor. Bu düzeldi mi her şey düzelir diyor. Bu bozuldu mu? Her şey bozulur diyor. Rabbim yediğine, içtiğine, konuştuğuna, işittiğine dikkat eden insanlardan eylesin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi siz diyor bana şu iki şeyin diyor teminatını verin. Ben de sizin cennete girmenize garant edeyim diyor. Okuduk değil mi Hadis Şerifi? Şu arasında iki ve iki bacağınızın arasındaki diyor. Gayet net ifadeler. Çünkü İslam'da bu ifadeleri söyleme abes olan şeylerden değildir. Bu ikisine dikkat edin. Ben de sizin cennette girmenizi garanti ediyorum. Allah dikkat edenlerden eylesin Hakikaten insan dikkat etmediği noktalarda ayağa kayır. İki meselede de sadece burada bir söylenip de geçilmiyor arkadaşlar. Zina meselesini alalım, yaklaşmayın. Bir kadın bir erkek tokalaşmayın. Bir kadın bir erkek yamaçlar içinde, kapalı kapılar ardında baş başa kalmasın. Peki kayın ise ölümdür. Peki Akrabamız bir kadın, hasta yatağında yatıyor. Dış örtüsünü giyemez hasta bir kadın. Kocasından izin almadığınız müddetçe girmeyin diyor. Hepsinin sınırını koymuş. Bir kadın kokular sürmemek dışarıya çıkmasın. Yani o kadar çok önünü kesen ifadeler var ki, hala bunları bilip dururken, ve dikkat edin kardeşlerim, Bunların hepsini işlemek de fıtrata ters biliyor musunuz? Bir erkek yabancı bir kadınla tokalaşmaktan hoşlanır. Altını çizerek söylüyorum bakın. Ama kendi karısının bir yabancı erkekten tokalaştığından hiç hoşlanmaz. Zina çok hoşuna giden bir insana. Sen eşinin bir başkasıyla zina etmesinden hoşlanır mısın deseniz kan beynine çıkar. Fıtrat öyle bir yaratılmış ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ya biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik öğrettik diyor ya işte bu ayetin tecellisi bu. İnsanda fıtrat kalmayınca dinde kalmıyor kardeşlerim. Hani halk arasında derler ya artık bunu diş de tutmaz tamamen yalama olmuş derler ya aynen bu ifade. Yani fıtrat bozulmuş artık. Bitmiş. Allah nefsimizi ıslah etsin. Rabbim ayağımızı kaydırmasın. Rabbim sadıklarla beraber kılsın bizi. Nasların hiçbiri boş değil. Dile bakın. Dil bizim fıtri bir hasletimiz. Muhtak ki insan konuşacak. Bağıracak, çağıracak, hayır söyleyecek, zikir edecek, Kur'an okuyacak. Yani... Beşerî münasebetlerini yürütebilmesi için her şeyi yapacak, ezan okuyacak, kâmet getirecek, belki günah babından söyleyecek, kötü söz söyleyecek, klibet edecek bir şeyler yapacak. Ama Allah ne diyor? Dile dikkat edin diyor. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz size cennetlik olandan haber vereyim mi diyor? Verey Allah'ın Resulü dendiğinde ne diyor? her bir güzel sözü söyleyen ve ona ta talip olan diyor. cehennemlik olandan haber vereyim mi kaba sabah ağır görüyor musunuz sadece değil Allah'a ve ahiret gününe iman ya hayır konuşsun ya da sussun bu da bundan kayıtlanıyor aleyküm selam ve abone Tevhidimiz geldi, sanki tevhidimiz yok gibi. <gülüyor> İsimler de güzel değil mi hatırlatır? Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler demen gerekirdi herhalde. Bizim beş saat oldu, sabahın hayırlı inşallah. An, cümlemize. Rabbim hepimizin sabahını hayırlı eylesin. Sağır haline geldim mi valla benim bir böyle bir kafamdaki dağınıklık gidiyor. Bir böyle ne bileyim. Bir i̇nsan bile haklı. <gülüyor> Ama bana şu an dümleleri çok düzgün yazıyor. Bilemiyorum da birine yazarken bakıyorum dikkat ediyorum anca o zaman gülüyorum. Bana çok dikkat ediyorsunuz. bazen kendi kendime diyorum inşallah yanlış anlaşılmaz ee, bazen insanın iyi niyetine güvenler, bir şeyler denir o da karşıdakini kırmamak için bir şey söylemez İnşallah bu battan değildir ben e, sevdiğim için söylüyorum ee, bazen insan çekiniyor tabi şakayı da Ebu Davut'ta bulursunuz bu rivayeti ee, kendi toprağımı da ben çok merak etmişimdir ama sonunda bulduğum kanaatindeyim toprak önemli bakın hadis-i şerif ne diyor kafa patlatmanızı tavsiye ederim herkes kendi toprağıyla alakalı Allah diyor Adem'i yeryüzündeki diyor sekiz çeşit topraktan diyor yarattı kimi siyah kimi beyaz Kimi sarı, kimi kırmızı, kimi de bunların arasında bir renktir diyor. Burayı geçin şimdi. Burayı geçin. Bakın şimdi devam ediyor. Kimi diyor, kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi de çorak diyor. İşte, <gülüyor> bu dörtlü var ya, toprağınızı burada bulmaya çalışın. Mesela tab bunlar bana ait kendi yorumu Kayalar gibi sert bakıyorsun giyin işine öyle bir önem veriyor ki adamın bakışı bile yani keskin hani kartal tepeden bakar ya böyle tam dört dörtlük görür ama acımaz vahşi bir hayvana bakar gibi bakar aynen böyle Hayırdan nasip olmaz bu adamlar. Şişman da olmaz da zayıf olurlar. <gülüyor> Tabi daha fazla yoruma gitmek istemiyorum. Ee, aleykümselam ve Rahmetullah. Bazı insanlar var. var mı? Ne bir <gülüyor> Yok hadis hitapları var. Asa-i Musa'yı sordular. de hadis kitapları var. Boş gözlerle bana baktı kariban. Çekti gitti. Ne olduğunu bile ben bilmiyorum. İnşallah öğrenir beni. Gene. Hoş asa Musa'nın da ne olduğunu bilmiyorlar ya. Kimi verimli, kimi çorak diyor. Düşünün <gülüyor> kardeşlerim. E, Sevban hadisinde bugün diyor biz az onlar çok, çok olup da buna mı güvenecekler diyor yani ondan mı cesaretli olacaklar da bize saldıracaklar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam ne diyor aksine diyor o kadar çok olacaksınız ki aynen diyor bir çer çöp gibi değersiz olacaksınız diyor düşünün eğer bir insanın toprağa dere ağzındaysa ve esen rüzgar yağan yağmur oraya buraya sürüklüyorsa bazı insanlar da böyledir. Hayrı gördü mü ona meyleder. Şerri gördü mü ona meyleder. Aynen teneke kalbin misalini verirken aleyhissalatü vesselam onun da misal diyor. Nasıl ki diyor suyu gördüğünde baklalar, şımarır, yeşerir, Daneye durursa diyor, o insan da diyor, hayrı gördüğünde ona meyleder. Yani verimli olur. Nasıl ki diyor bir yaraya intihar bağlar, cireyet bağlarsa diyor, şerri gördüğünde de ona meyleder. Diyor. Allah hayırdan ayrılmasın, Toprağa bereketli olandan eylesin ben toprağımın ovadan olduğuna inanıyorum dağınık birsin rahat oturmayı severim, güneşi çok severim, hep böyle ovayı severim ovada yaşamaktan hoşlanırım ve ovada hep verimli olduğunu hep veren olduğuna inanırım dağdan bile e, toprak kayması olsa rüzgarlar, sellen gelip ovaya karışacağı inancındaydı. Allah bizi onlardan kılsın. Rabbim hep verimli olandan eylesin. Veren eylesin. Alanlardan eylemesin. Dünyada yetecek kadar bir rızık ahirette de cemalini nasip etsin. <Gülüyor> Aleyküm selam ve rahmetullahi ve bekerim. Bak ki sana bir fıkra anlatayım mı sabah sabah? Avcının birisi dağa çıkmış. Avlanırken karşısına bir ayı çıkmış. Ayıyı görünce bu tabanları yaralamış, kaçıyormuş. Anlatıyor heyecanlı heyecanlı. Adam diyor ki ayı tam diyor geldi yakalayacak. Ayağı kayıp düştü, ayağa kayıp düştü, ayağa kayıp düştü diyor. Adam diyor ki hadi diyor, sen çoktan diyor. E diyor nasıl diyor düştüğünü zannediyorum diyor. Senin de ayağın kayıp herhalde. <gülüyor> Dikkat et. Arkadaş modemin fişini bir çıkar. Makinene bir reset at. Bağlantıdan yapar. Çünkü insipikte ben şunu keşfettim bağlantı zayıf oldu mu ya da rende müşkülatı oldu mu atıyor arkadaşlar bunu bir olarak alın benim tecrübelerden diyeyim makinede herhangi bir işlem yapıyorsanız reminiz sıkışmışsa sizi insipikten atıyor bu bir. ikincisi eğer modemde bir virüs sıkışma varsa ama sasa dünyanın hemen ister bunları. Yalvarmadan verme, tamir. Yalvarmadan verme bak. <gülüyor> Aziz, senin yardımcıların çok. Ha, ben çoktan bu işlere bakmadım, sen görürsün dünyanın. Bir de modemde virüs olabilir. Eğer paylaşım varsa paylaşım varsa modemde arkadaşında bulunan virüs senin de düşmene sebep oluyor. Modemin fişini çekip taktın mı ip değişir. Sizin de modem reset atmaktan sizi kurtarır. Buna dikkat edin. Konu nereden nereye geldi değil mi? Sabah sabah bayağı vaktinizi aldım. Arkınızı helal edin. Aslında sabahtan böyle güzel bir ses tonuyla e, meale başlayacaktım. Bu, her sene bu ikrasidileri dağıtılıyor ya onun içine bir de meal koyacaklarmış. Tabi. Gülümseme de sadakeden tabi. Ben de okumuştum da ses güzel değil. Bir de bazı yerleri kasete okumuştum. Hızlı ben çoktandır düşünüyordum zaten bir meal okuyayım tekrar diye 18 saat sürüyor 5 gün müsaade ettim bugün gitti <gülüyor> artık bugün okuyamam ama Allah izin verirse günde 6 şart saatle 3 günde okuduk mu sesim güzel de bir sürü yapacağım iş var ya. hakikaten birçok sözüm var bir de grafiker bir arkadaş gelecek laptopu bozulmuş onu tamir edeceğim bir dizgici bayan arkadaş gelecek ee, onun laptopu bozulmuş onu tamir edeceğim yarım kalır yani yarım kalır sabah 6'da başlayacaktım gelip de kilitli odaları görünce canım sıkıldı başlamadım şimdi gireyim ben de dinleyeyim dedim açıkta olmadığı için girmedim e şimdi ben dedim burada kendim okumaya başlayayım Odaya açayım gelen dinlesin. E, Nerede yok muydunuz? Odada mı? Ben Kitdoğuya hiç girmem. Öyle bir adetim yok benim. Yoktum ben. Ben girmem Kitdoğuya. Hiç girmedim. Ben Proteste ediyorum ben. Girmem ben. Yani. Teşekkürler. Teşekkür ederim. eski yazın olan ilmhalı var mıdır? Emen nasıl mi canım. Da. Evet. Eski yazı derken Osmanlıca mı? Evet Osmanlıca. Senin Osmanlıcan var mı? Osmanlıca mı? Yani yani okuyun. Gene Latin harfleriyle. Evet, evet. ee, Nerede bulamamıyız bunu? Niye yeni harflerle okuyunca anlamıyor musun? Ben mu? daha eski daha biraz daha rahat okumak istiyorum. <Gülüyor> Okuyabiliyor. Nerelisin hacı Ben Çankırı'lı kaldım. Çankır'sın ha. Misafirliğe geldin öğlen. Mi? Evet, geçiciyim. Bunun nereye gideceğim? Buradan bir dolar aldım. Hayımsın şimdi bize Gide bir uğrayın da bakayım bulabileceğimiz bir yer olur mu? Bulabileceğim bir yer olur. Hiç hadis kitabı okudun mu acemi? Yani, mesela bir yazı hani, saman. yani bir hocalığım yok ama Kur'an okurum işte bazı şeylere meraklıyım okuyorum. Ömer nasıl bilmeni için okuyor? Başka? Başka da zaten ondan aldım bir tane buradan aldım ondan yeni yazısı var okuyorum ama eski, al ondan eski yazı olursa alırım. Eski yazı. Hacı şu koridorun sonunda Bağdatlı var. Varsa onda vardır. Bir de Arapçaya bir bak bir ona sor. Ama Arapçamız... köşede bütün diyor. İstersen benim yanıma da sor. Şahin kitabı. Üçüne bir sor. Belki vardır. Aynı soruyu mu lazım? Peki Ömer bilmenin eski baskısı var mı de. Aynen böyle sor. Olur. Tamam. Hadi selam inşallah. Allah iyilik denersin. Amcanın yaşı en az 80 var. Maşallah dinç. Kaçırmayayım da hemen sağa sola kaçıyorlar. Ben hoca değilim. <gülüyor> Sorsa ne hoca çıkarttıkları çıkar da hayırlısı Allah. Yakalarım hacı de ya bak Geçen birini bir kızdırdım. Elinde baston vardı. Her zulümlüymüş. Hiçbirinden. Baktım bastonluk elinde. Ben de baya bir üzerine gittim. Abi. Dedim hayırdır bastonu benim kafamda kırmayı falan mı düşünüyorsun? Buyur dedim. Kızmam ben dedim. Yok estağfurullah falan dedim ama. Bir yandan baston dönüyor. <gülüyor> Sakinleş Tam kapıdan çıkarken bir döndü bana şöyle bir baktı baktı neyse dedi. dedim dedim hacem içinde kalmasın gel bas konu olacaksa mı vur. dedim yani mesela bizim gençlerin biraz da patavasızlığından kızdı burada oturuyorlardı tasavvuf kitaplarından birini sordu ben de hayırdır hacem mi dedim ne yapacaksın senden uçmaya niyetlisin dedim ecelin geldiğinde tabutları seni götürürüz hiç kafanı da sen dedim <gülüyor> ortalık birden toz oldu çok fena kızdı çok fena kızdı siz dedi bu şüze mi dedi aleyküm selamu sana da iyi günler izbullah. 63 nereydi? Van mıydı? Sara annem olsaydı iyi künler derdi. Şanlı Urfa, he, tamam. Urfa güzel yani. Urfa'la bir kardeş var Eyüp diye. İyi bir kardeşimiz uşak oyunu. Arapçası da bayağı güzel maşallah geliştirmiş. Bir gün bir kitap aldım insan. Cumhuriyetin Cumhuriyetin Aydınları diye fuardan almıştım bunun içinde Ömer nasıl bilmen de var yani İslam alimlerini almış bunun içinde bir şey çok dikkatimi çekmişti Ömer nasıl bilme Fatih çarşamba da ee, dedim ya hoş geldin diye sesim gitmiyor mu arkadaşlar Hizbullah hoş geldin dedim Sara annemiz olsaydı hoş geldin derdi dedim <gülüyor> Herhalde kaçırdın sen. Urfa'ya biraz ağır gidiyor. Tamam. Tamam Allah razı olsun. Birisi soru soruyor. Hocam diyor sizin diyor şu anlattıklarınız diyor beni cezbe etmiyor. Ama diyor ben risale-i nuri okuduğumda diyor hakikaten diyor bir şeyler alıyorum diyor. Said Nursi diyor ki say istihbarlar. Emanullah diyor ki ölümdür biz diyor kendi çabamızla bir şeyleri hazırlayıp anlatıyoruz. Ona göre diyor gökten ilham ediliyor diyor. Eee Emanullah bilmem böyle birisiydi. Yıllarca Fatih Çarşamba'nın merkez vaizliğini yaptı. Tabi o yıllarda 16 yıl kadar Tanrı Uludur diye unuttuklarında tek kelime böyle okunmaz demeyen etliye sütliye karışmayan insanlardandır. Ne zamanki hemşerisi Cemal Gürsel'di zannedersem Cemal Bayar mı Gürsel mi e, tepeye gelip oturunca Hemşerisi olması hasebiyle buna da e, din ayet işleri başkanlığının başına getirdiler. Bir buçuk sene kadar bir Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. E, en çok satılan İslam mehali onundur. Satılma sebebi ise e, saygı i bu sözü söylemesi ve nurculara sıcak bakmasıdır. Yoksa diğer ilmihallerle bunun arasında hiçbir fark yoktur. Hanefe mezhebinin ilmihali, daha tasvif ettiğimden demiyorum. İçlerinde en böyle temizi, ahlaklısı diyeyim. Ali Fikri Yavuz hocanınkiydi. İçinde ilmihallerin öyle yerler var ki eşinizden dahi okuyamazsınız. Kaşımak istemiyorum bu meseleleri de. Ama bunun de sansürsüz bulabilirsiniz. Yani olduğu gibi buraya tercüme etmiştir. Bir zamanlar hep tartışma konusuydu. Aleyküm selam Efe. Hoş geldin. Efe'lerin görmüşü sert olur da kalbi yumuşak olur. Sen de mi öylesin? Ama plakhan 28 ise hakikaten tam ha. Giresunlu mısın Allah hepimizi hayırda yarıştırsın kardeşler. Rabbim mağfiret etsin. Hakikaten ilim hakikaten anlaşılmazsa İnsanların ifsatı da bundan olur. Çünkü toplumun ifsatı ya ataları babaları taklit ya da ilim ehlinin ifsadıyla olmuş. İlk ihrafa da baktığımızda Bakara 213 okursanız insanlar tek ümmetti diyor. Sırf tür alimlerinin birbirine hasedinde o topluluklar bölüngüler diyor. Allah da onlara bir peygamber gönderdi. Ve onunla bir de kitap gönderdi. Ne için? Aralarında ihtilaf ettiği meseleleri hükme bağlamaları için diyor. Ama sadece diyor, sadece evet. mümin olanlar uyar diyor. Allah bizi onlardan kalsın. Rabbim müminlerden eylesin. İlim ehlinin de hatasını anlama, onu Rabb edilmeme de bizim kendimizi yetiştirmemizden kaynaklanır kardeşlerim. Düşün, Yetişen birisi eğriyi, doğruyu birbirinden ayırt eden birisi bir ilim ehlini Rab edilmez ki. Bilmem anlatabildim mi? İlim dalga dalgavukluk yapma, yalakalık yapma, her dediğine doğru olarak kabul etme insanlar işidir. Karaktere oturmamış insanların işidir. Bakın bir peygamber aleyhisselamın mahirette görmeyi nasip etsin. ve Vesselam Efendimizin şefaat izni verilenlerin arasına bizleri de koysun bir topluluğa geldiğinde dahi kendisine ayağa kalkınmasından hoşlanmayan birisi. Öyle mi? Bakın onun üstündeki hadisi hatırlarsanız bebevinin birisi geliyor çalımlı çalımlı devesinden mescidin içinde iniyor. Muhammed hanginiz diyor. Onu soruyor ki sahabeler gayet sakin işte şu aramızda oturan soluk denizdi diyorlar. Muhammed sen misin diyor. Evet benim diyor. Sana diyor bazı sorular soracağım ama diyor kızmayacağım diyor istediğini sor diyor cevap verilecektir adam aksi aksi soruyor arkadaşlar yiyeceği bozmayın işi bende bir zaaf var birisi çay yiyecek şey yaptım acıkırım bak <gülüyor> bana yiyecek resimler atmayın zaten kahvaltı yapmadım Görmeyin böyle şeyleri, ikiye üçe kadar ben bir şey yemem. Ama böyle bir şeyleri gözüküyorum. <gülüyor> Allah bizlere mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o adama yumuşak yumuşak cevap vermesi, adamın kalbinin yumuşamasına ve hidayete ermesine sebep oluyor. Ama yerine göre de mesela Ömer'in Ey Allah'ın Resulü diyor sana Tevrat'tan Rabbimiz'in ayetlerini okuyayım mı? deyip de hiç cevabını beklemeden okuduğunda kafayı kaldırıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı olmuş. Boyun damarları şişmiş. Çok kızdığını sinirlendiğini anlıyor. Ve hemen diz çekiyor. Vallahi diyor Allah'a Rabb'i seni Resul ve İslam'ı din olarak kabul ettik deyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yumuşuyor ve akabinde eğer kardeşim Musa aranızda olsa ve getirdiğime tabi olmasa andolsun yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Rabbim bize mağfiret etsin. Duygularını vasat olan, vasatla dinlendiren ve ona göre hareket ettiren insanlardan eylesin. Düşünün. Kibirli kibirli yürüme haram değil mi? Boyun diyor dağlara mı erecek? Onlardan dağa mı heybetlisin? Büyüklara mı diyecek diyor. Ama sadece bu yürüyüşün harp meydanında mücahitlere has olduğunu ve Allah'ın bundan sadece burada hoşlandığını söylüyor. Yani hangi mesele olursa olsun hakkı ve batılı yakalamamız gerekiyor. Hakkı bu, batılı bu. Ne toptan kabul ne toptan ret olacak kardeşlerim. İşte ilim bunların arasında dengeyi buluyor. Vasat ünlü olma bu. Ne ifratta ne tevritte yani sevgide, ifratta giden insanlar ne yapıyor? Allah'a sevgide şirk koşabiliyor. Tevhette o kadar kaba sabah oluyor ki adam, artık merhametin neyesini göremiyor. Benim diyor şu kadar çocuğum var, ben daha bir tanesini alıp öpüp boynuma koymadım. Diyor. Allah senden merhamet aldıysa biz ne yapalım? Diyor. Düşünün, bir kadın, etini satan bir kadın. Bir kuyunun etrafında dili sarkmış bir köpeği görüyor. Bakın, bir duyguları ölmüş. Hatırlatmak istediğim nokta bu. Başka duyguları daha ölmemiş. Yakaladınız mı? Yani insan pis bir fiili işlemekle tümden pisleşmiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam rahmetullah. Hoş geldin aslan kardeşim. Anlatabildim mi kardeşlerim? İniyor, zahmetle o köpeğin yaş olan ciğerini suluyor ve Allah Azze ve Celle de ne yapıyor? Her yaş ciğeri sulayana Allah rahmet eder. Allah ondan da merhametlidir diyor ve onu mağfiret ediyor. Demek ki ameller ameller Demek ki Sahara anne hoş geldin derdi sözünü duymadı ondan. Tamam. Allah yardımcımız olsun. Ben sizleri fazla meşgul etmeyeyim. İnsan mikrofonu aldım saatlerinde nereye gittiğini bilmiyorum. Ama ferdin de topluma çok çok büyük etkisi var öyle insanlar vardır ki kitleleri peşinden götürür mesela ben çok merak etmişimdir savaşta mesela o cihat bahislerini okursanız savaşın önünde iki tarafında yiğit gördükleri insanların çıkıp vuruşmaları var hiç dikkat ettiniz mi bu noktalara İnanın, savaşın seyrini değiştiriyor o yiğitlerin meydana çıkıp da iki tarafın kendilerine göre yiğit kabul ettikleri ortada vuruşuyorlar ya birbirlerini öldürmeleri bile savaşın kaderini değiştiriyor biliyor musunuz bu kadar önemli Allah bizleri karakterli ilimli ahlaklı kendi nefsine saygılı olan insanlardan eylesin çünkü kendisine saygı duymayan kimseye saygı duymaz kendisine Allah'ın verdiği değeri vermeyen kimseye vermez kardeşlerim kendine acımayan birisi hiç kimseye acımaz kendine merhamet etmeyen birisi hiç kimseye merhamet etmez Aynen beni etkileyen rivayetlerden bir tanesi Belki sohbetlerde çok çok anıyorum. İnşallah sizler de anlatın Enes'in naklettiği rivayette Hırsızlık yapan birisi geliyor Ben diyor falanın devesini çaldım diyor Beni temizle diyor Aleyhisselatü Vesselam Tutun bu adamı diyor Ve çaldım dediği kabiliye iki kişi gönderiyor onlar gidiyorlar, sizin diyor devenize bir şey oldu mu, çalındı mı, yitti mi? Adamlar diyor ki falan tarihte devenizin biri kayboldu ama akıbeti nedir bilmiyoruz diyor. Cevabı aleyhissalatü vesselam'a getirildiğinde Allah Resulü ve vesselam adamın elinin kesilmesine hükmediyor. Bakın adam ne diyor deminki sözüne binayen getirdim bunu hani kendine acımayan kimseye acımaz kendini seven herkesi sever dedim ya Enes diyor ki adam diyor şöyle diyor onun sakinliği diyor beni diyor etkilemişti diyor ey El, Allah'a hamd olsun ki senden kurtuluyorum hem bende olmuş olsaydın devam etseydin bütün bedenim ateşe girip yok olup gidecekti. Ama Allah'a hamdolsun ki bugün senden kurtuldum diyor. Allah böyle imanlı, ahlaklı ahireti düşünen insanlardan eylesin bizleri. Bu ahlakı versin. Bu ahlakı versin. Ben şimdi şu rivayeti bununla daha iyi anlıyorum. Eğer siz günah işlememiş olsaydınız, Allah günah işleyecek topluluklar halk ederdi. Müslüm'ün kitab-ı tövbe rivayette. Onlar günah işlerdi, tövbe ederlerdi, Allah da tövbelerini kabul ederdi. <gülüyor> Senin kedi aziyet soymayacak Yorulmuyor da. Gerçi yedi mi? Yoruluyor. <gülüyor> Hemen yatıyor ya. <yiyer. gülüyor> değil. Bu da Allah'ın bize bir ikramı. Burada günah işle değil ama şu noktaya çok dikkat etmek gerekir. Şefaat hadisini. Hatırlarsanız kardeşleri Adem diyor bir günah işledi ve bunu hatırladı da nefsi, nefsi, nefsi diyor hata ile bile yasak ağaca yaklaşmasının bedelini cennetten kovulmakla ödemedi mi? Ödedi değil mi? Ve yine Allah onu affetti yine insanlar önder kıldı ama buna rağmen Adem Aleyhisselam'ın Hedebini görüyor musunuz? Allah o ahlakı bize nasir etsin. Vallahi diyor ben bir günah işledim de cennetten kovulmama sebep oldum diyor. Ben diyor nasıl gideyim? Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Başka hiç Adem'in şunu işledi diye bir nakil okudunuz mu? Ben bilmiyorum. ben bilmiyorum ama bu bildiğimin dışında yok fakat bunu bile Adem Aleyhisselam vallahi diyor ben bugün gidemem siz Nuh'a gidin diyor şimdi aslında bunlar çok önemli meseleler ne kadar yakalarız bilmiyorum düşünün 950 sene davet eden bir peygamber Resul Nuh Rabbimiz'in haberi verdiği çok büyük hikmetler var aslında bu rakamda biz 95 saniye dayanamayan insanlarız 950 sene dayanıyoruz ve bunun akabinde kavminin bedduasını istiyor Allah bu bedduayı kabul ediyor mu? ediyor kafirleri kendi eliyle yok ediyor mu? diyor bakın şimdi şefaat hadisine gelin vallahi diyor ben kavminin diyor yapmış olduğu şeye dayanamadım onların helakını istedim şimdi nasıl olur da Rabbıma gidip sizin hakkınızda şefaat dilerim diyor görüyor musunuz diledi mi diledi Allah dileğini beddua tipinde dahi olsa kabul etti mi etti. Ama buna rağmen Nuh Aleyhisselam kendisini şefaatine layık görmüyor. Yakaladınız mı burayı? Allah bizleri mağfiret etsin. Bu huyları bu ahlakları alanlardan eylesin. İbrahim Aleyhisselam'a geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam bakın üç yerde yalan söyledim. Sözünü ele alın. Üçü de Rabbinin emriyle değil mi? Yıldıza bakıp Bugün benim yıldızım hasta olduğunu söylüyor değil? Putlara tapmaktan beri kalması var Öyle değil mi? Bunu sen yıkırdın sorusuna Verdiği cevap nedir? Yine vahiy Bana niye soruyorsunuz? Ona sorun sana Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Ve üçüncüsü de hadislerde gelen Sara annemizin benim kardeşim demesi. Bakın sırf üçü de rahmani olmasına rağmen İbrahim Aleyhisselam bunları bile gözünde büyüterek ne yapıyor? Evet. Rabbim çok kadaplı. Siz ne yapın? Musa'ya gidin diyor. Musa Aleyhisselam'ın kavga eden o iki kişiyi ayırt ederken birine çaktığı yumrukla adamın yere düşüp öldüğünü okuduk değil mi ayette? Ben diyor haksız yere bir cana kıydım. Kasıt var mı? Yok. Kasıt olmamasına rağmen Musa Aleyhisselam Rabbim'den korkuyor korkuyu yakalamak için diyorum Allah bize böyle korkuyu nasip etsin Rabbına gidip de şefaat dileme şeyini kendisinde görenler İsa Aleyhisselam'a gittiklerinde o hiçbir mazeret söylemeden Allah Resulü ve Vesselam'a gönderiyor hak diyor tam adamına geldiniz deyip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Rabbinin arşının altına gidiyor ve Rabbının dilediği şekilde secde ediyor ve iste istediğin verilecek şefaat et şefaat etme izni verilecek bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç bu tipte bir nakli var mı bizde bir kul olarak peygamberler bizim için çok büyük örnektir kardeşlerim. Hayatlarını çok okuyalım. Onların ahlaklarıyla ahlaklanalım. Onlardaki güzelliği yakalayalım. Sabırlarını görelim. Paylaşmalarını görelim. Satalım bu duyguyu. O zaman şu ayetleri, şu hadisleri çok güzel anlarız. Siz kendinize dikkat edin yoldan çıkmış sapkınlar size zarar vermek isteyecek ama asla zarar veremeyecek kıyanete kadar az da olsa bir topluluk bulunacak sen onların nefsine hevasına uysan seni bile yoldan çıkarırlar diyor. Ümmetin 73 fırkıya ayrılacak biri müstesna hepsine ateş dokunacak bu ateş dokunmayan hangisi kardeşlerim cevap vermenizi istemiyorum hangisi bir düşünelim biz hangisindeniz onu da bir düşünelim Haç'tayken alimler topluluğunun içine uğradım merak ettim ne konuşuyor bu ulema neyi tartışır diye oturduk Arafat'taydık Estağfurullah, Mina'daydık. Çadırlarını ziyarete gitmiştik bir arkadaştan. Baktım, güzel bir çadır kurmuşlar. Baya bir hizmetçileri var. İnsan ilk etapta yadırgayabilir. İşte lüks yaşıyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyor. Değil, Allah'ın bir ikramıysa öyle kabul etmek gerekir. Ben bazı meselelere bu gözden bakarsam, hayırlı olduğu inancındayım hoş bir ortam içimden bir hinlik geçti dedim şunlara bir soru sorayım dedi işte tavaf esnasında şöyle şöyle olay olursa ne olur dedim ve arada da e, bir uzun bir nasıl diyeyim bizde sofra bez alışkanlığı var Türk olmamız hasebiyle Araplarda yok kardeşlerim böyle halı gibi ince halı gibi böyle veriyorlar. Ee, koparıyorlar, açıyorlar, bir pilav döküyorlar, üstüne ya tavuk ya da kuzuyu koyuyorlar, oturuyorlar, yiyorlar, kalanını o maylona sarıyorlar, bağlıyorlar ağzını çöpe atıyorlar. Böyle bir kültürleri var. Şimdi pilavları koydular, kuzuları koydular, herifler o kadar güzel yiyor ki, biz kaşıkla yemeye alışmışız, yiyemedim. Ee, eti adamlar o kadar güzel böyle Elleriden koparıp koparıp yiyorlar ki. Bir soru sordum. Bunlar birbirine bir düştüler. O şimdi falan şari şöyle demiştir filan şari böyle demiştir derken biz buzuyu yedik tabi. <gülüyor> alemin birisi anlamış. Bana dedi ki, sen neredesin dedi? Türk'ün. E bu emret ki? Türkiye dedim. Adam bir şaşırdı böyle. Sen dedi sen kasten soldun bu soruyu ben seslenmedim sana nasihat edeceğim hiçbir cevap vermeyeceksin dedi. hiçbir cevap vermeyeceksin ama düşüneceksin tabi şek dedim buyurun dedim. Allah razı olsun demek o da benim nasibimmiş bir çok olay oldu orada da kasten yapmıştım adamın nasihatından bakın size pasaj vereyim Bakın dedi, Allah bize merhamet etsin dedi. Biz dedi selef olduğunu iddia eden insanlar, kitap sünnetle amel ettiğini iddia eden insanlar, bir ulemamız fetva verdim onu kıramayız dedi. Hala Kur'an abdestle okunur mu okunmaz mı? Sakal uzun mu yoksa bir tutan mı kalacak mı? Namazın terki küfür mü değil mi? tesettürde eldiven peçe var mı yok mu yok şu var mı yok mu Allah görülür mü görülmez mi rüyada görülür mü görülmez mi vay şöyle oldu mu olmadı mı rüküden sonra el bağlanır mı bağlanmaz mı hala bunlarla uğraşa uğraşa vaktimizi zamanımızı her şeyimizi alıp götürüyoruz hala bir araya gelip de kaynaşamadık konuşmamız gereken meseleleri konuşamadık. Anlatmamız gereken meseleleri anlatamadık. Onlara şubur hadisini sormuştum. Onlar da ballandıra balandır anlatmıştı. Ben de nerede diye sormuştum. İnanır mısınız mütevatir ve bütün hadis kitaplarında gelen bir rivayet. Ama beyefendiler hep fetva kitaplarından veya Hanbelü mesleğini okudukları için ...nerede geçtiğine bakma zahmetinde... ...bile bulunmadılar. İki gün sonra söylediler bana. Ve tabi bedeli ağır oldu. bayağı ağır bir nasihat etti. Hocanın birisi. Kadının birisi... ...geliyor da... ...Aleykümselam... ...her <gülüyor> işler söyle. Bedel haç var ya... ...işte babam işte haca... gelirken. E vefat etti. Onun yerine haç yapabilir miyim? Tabi yapabilirsin diyor ya. Tabi hep fetva kitaplarından okuyunca nerede geçtiğini bilen yok. Ben de tabi delil dedim. Delil deyince akansılar güldü. Önüne sanki barajlar yaptı da soruya dolmaya başladı. O ana kadar gürül gürül akıyordu. <gülüyor> hayırlısı. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizlere mağfiret etsin. Hakikaten bizde neye talip olduğumuzu nasıl yaşadığımızı her gün kontrol etsek bu durumlara düşmeyiz. Demek istediğim bu yani. Düşünün köy yerinde alim birisi olsa ve o orada yaşadığı yerde onları eğitse orası şehir olur köylükten çıkar öyle değil mi avcının gafil olma meselesini ele alırsanız çobanlık yaptığından avcıların nasıl yaşadıklarını bilirim avcılıktan hiç hoşlanmam sorardım ben ne zaman evinizden çıktınız cuma akşamı ne zaman döneceksiniz işte pazartesi sabaha falan e hiç karınız kızınız çoluğunuz çocuğunuz yok mu aman ne kadardır yürüyormuş işte ta akşam dön ne kadar yürüyeceğiniz? işte bir gün iki gün sonra nerede yatacaksınız doğda ola hanımın doğum yapsa oğluma kızına şöyle olsa aman böyle İnanır mısınız iflerde öyle kafirlik var ki... ...bir küçücük kuş ya... ...bir serçe kuşun ...senin neyini doyuracak be adam... ...ama adamlarda... ...gam, keder, hiçbir şey yok... ...hani avcı bir de atıcılığı sever ya... ...atmayı... ...hani derler ya... ...öksürdükçe... ...işte tilkin odası... ...sonunda... <gülüyor> ...hiç mi yoktu oğlum baba beni öksürük tuttu da ondan öksürüyorum dediği hikaye var ya aynı onun gibi hakikaten avcılıkla iştigal eden insan hem insanlığından yani insanların içinden ayrı kalıp soyutlanması onun kendi başına hareket etmesine sebep oluyor yani sosyal yaşantısı da gidiyor yok kardeş ya zevki batsmanın eğer bunda bir hayır olmuş olsaydı Allah Resulü yapardı. Ali Sena ve Yok gafil olur demezdi. Zevk mevk yok bunda. Eğer hakikaten bize bir hayır getirecek bir iş olsaydı, bilmiyorum anlatabildim mi? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ona ne derdi? Yiğit olur. cengaver olur. Akıllı olur. Ya ne bileyim yararlı olur bu tipte bir şeyler derdi ama gafil olur diyorum. gafil kelimesiyle geldi mi o gerekiyor çok dikkat etmek gerekiyor <gülüyor> Allah yardımcımız olsun ee, hayra yorulan meseleler var hayra anlatılan bir de böyle dikkat edilmesi gerekenler var gün mesela insipikten habire baki gibi ayağım kaydı kaydı düştü ee, Harrani kardeşten Ebu Nebul kardeşten baya bir muhabbet ettik özlemişim sesini de skypeyi açtık baya bir muhabbet ettik ee, ilminden istifade ettiği bir alemin meselelerini anlattı Hakikaten ben de istifade ettim. Dur dedim sana birkaç soru soracağım dedim. Sor abi dedi. Bu adam dedim tek evli değil mi dedim. Evet dedi. Küçük yaşta hafız olmuş değil mi dedim. Evet dedi. Dünyalık hiçbir kaygısı tasası yok değil mi dedim. Doğru abi dedi. O adamda hiç kibrin eserini de göremedin değil mi dedim. Evet abi hakikaten öyle dedi. İşte bu adamın nasiheti de alınır mı? ilmi de alınır dedim. Sebebini gelince bak kardeşim dedi. Araplar hep tek evli mi diye sormamın sebebi Araplar da dörtten aşağı evlenir adam yerine koymazlar ondan. Eğer bu adamın ikinci bir hanımı olsaydı bu verdiği cevapların hiçbirinde netlik olmazdı çünkü adamın kafası karışık. Bir canlıktı galiba olsaydı o sorulan cevaplara bu kadar temiz net cevap veremezdi. Üçüncüsü ise kibirli olan bir insan her zaman ıskalar. Hiç isabetli olmaz. Ara sıra isabet eder. Bilmiyorum anlatabildim mi? Kibirli olmayan bir insanı da Allah verir kardeşlerim. Dinde fakih kılar. Anlayışlı kılar. Ve seni ihya eder onun ilmine doyum olmaz değiştikçe bir şey çıkar değiştikçe bir hayır çıkar sen dedim onu bırakma hakikaten istifade edeceğim birisi hakikaten öyle abi dedi sıkıştığın zaman falan dedi ararım dedi tabi de dedim ki o dedim sakın İbni Tehmiye'nin İbni Kay'ımın kitaplarının hafızı olmasın öyle abi dedi korkunç dedi ben dedi okuduğumda dedi kafam çok karışıyor dedi. Hakikaten İbn Teymiy'nin kitaplarını okudu mu? Adamın kafası karışır. Siz biz size belki saf temiz olanlarını aktarıyoruz da bu fetvalı olan yerler var. Üf. evlere şenlik olan yerler var. Abi diyor okuyunca diyor kafam Allah bullak oluyor diyor. Hemen arıyorum diyor. Şeyh böyle bir şey okudum. Hemen diyor anlatır diyor. O diyor ortayı bulmuş diyor. Hepsini okumuş diyor. Doğrusu bu Ebu Nebil diyor. Hakikaten böyle insanlardan istifade edilir. Allah bunların sayısını artırsın. Rabbim Rabbani alimlerin sayısını çoğalsın. İlim ehli hakikaten hayırlı olduğu gibi muhakkak ki isabet edemediği noktalar vardır. Bu da mümkündür. Belki de ilah edinilmemesi için Allah'ın koyduğu güzelliklerdir, imtihanlardır. Bir hikmettir. Kim bilir? ...en iyisini bilir bu meselelerde. Düşünün İbni Kayyım gibi birisinin döveçü yani buraya takılıp kalmaması gerekir ama korku olmaya gerekir. Yani. Hayırlısı inşallah Ben telefona bakayım Söyledim inşallah bana bir vaktinizi aldım Selamünaleyküm Aleyküm Merhaba